Söz Söz Üstüne Merhaba 14 Ekim 2014 Salı bir gün başlangıcı İstanbul'dasınız İstanbul'da konuğumuzsunuz Yaklaşık bir saat boyunca Söz Söz Üstüne diyerek Sevgili dinleyiciler hoş geldiniz Zehra Karabell Ebrubal Dezgahçı Saadet Baykal bu süre içerisinde sizleri ağırlıyor olacağız. Ve elbette her biri konusunun uzmanı çok değerli konuklarımızı da stüdyomuzda sizlerle birlikte ağırlayacağız. 444-2401 telefon numaramız 444-2401 herhangi bir alan kodu çevirmenize gerek yok. Elektronik posta adresimiz soğuz soğuzustunaet soğuz, soğuzustuna Kah bugünkü konu başlığımız permakültürle ilgili olabilir. Bizimle paylaşmak istediğiniz, bize iletmek istediğiniz herhangi bir konu için olabilir. Bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgileri, adresi ve telefon numarası budur efendim. Permakültür dedik bugün. Bu çok da yakın olmadığımızı düşündüğümüz ama aslında hayatın çok içinde bir konuyu ele almak istiyoruz. Konuklarımız, konunun uzmanları, her biri aslında kariyerini bir nevi hayatını bu konuya adamış üç değerli konuğumuz var. İstanbul Permakültür Kolektifi kurucu orta ve aynı zamanda kolektif eğitimcisi danışmanı Sayın Dilek Yalçın Demirayıl hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Elektrik yüksek mühendisi Doktor Murat Onuk kendisi de permakültür kolektif eğitimci ve danışmanı aynı zamanda hoş geldiniz. Hoş bulduk Merhaba Merhaba. efendim. Ve dün başladığı yarın sona erecek Dünya Organik Kongresi Türkiye temsilcisi Eee Derneği gönüllüsü aynı zamanda Çevre ve Enerji Yüksek Mühendisi Zeynep İlhan hoş geldiniz efendim. Merhaba hoş buldum. Permakültür deyince e, dünyada bilinen çok önemli iki isim var. Bu iki isimden biri, bu kavramı ortaya atan iki isimden biri Bill Morris'in tanımıyla başlayıp aslında tabii ki sözü konuklarıma bırakmak istiyorum. Sürdürülebilir insan yerleşimleri kurgulayabilmemizi sağlayan bütünsel bir tasarım bilimi olarak özetliyor Bill Mollison aslında özetlemiyor bu konuda çok geniş kaynaklara da imza atmış bir e, bilim adamı. Permakültür nedir? Kim açmak ister efendim? Murat Bey başlasın. Lütfen. <gülüyor> Teşekkürler. Şimdi Bill Mollison evet permakültürün kurucusu zaten yani 1974'te o zaman çalışmakta olduğu üniversitede doktor öğrencisi David Holmgren ile beraber kavramı geliştirip daha sonra zaten üniversitenin ayrılıp kendi kurarak... ...o zamandan bu zamana permaktür kavramı dünyada tanıtmaya ve insanların permaktür vasıtasıyla... ...dünyanın acil sorununun çözümde aksiyona geçmesi için çabalıyor. Biraz önce verdiğiniz tanım gibi permaktür etik temelli sürdürülebilir insan yerleşimleri tasarımı bilim aslında. Yani kalıcı tarım uygulamaları diye kısa tanım olarak alıyoruz ama aslında... ...kültür öğelerinin tamamını... ...yani insan yerleşimi, insanla ilgili... ...ve insanın ilgili bütün faaliyetleri içeren bir başlık. Altında enerji boyutu, gıda boyutu... ...su boyutu, atık boyutu... ...arazi tasarımları, yerleşim, mimari... ...ve tabii finans gibi, ticaret gibi... E, ...kültür gibi pek çok başlığı içeren... ...bir üst e, bütüncül tasarım bilimi diye tanımlayabiliriz... ...disiplinler üstü. Bu da tabii her kavram ayrı ayrı açmakta, açmak gerek. Açmak yani Etik nedir sürdürülebilir nedir bu kavramlar özellikle sürdürülebilirlik kelimesi çok kullanılıyor ama biraz içini boşaltıyoruz biz kavramları kullandıkça onları doğu tanımlayıp onlar üzerinden belki daha iyi anlatabiliriz aslında e, içi boşaldığı için o kavramlar gündeme geliyor kavramın önemini vurgularken biraz daha mı boşaltıyoruz öneminden uzaklaştırıyor <gülüyor> belki de biraz içini boşalttıkça kavramı gerçekten aynı dili konuşmaktan uzaklaşıyoruz kavramın anlamını kaybediyoruz ııı bizim maçımızdan tabii etik dediğiniz bacak çok önemli. Yani çünkü hayatımızda yaptığımız her şeyi belli bir etiğe dayandırmamız lazım. Parmakütür eğitimde de öncelikle etiği tanımlıyoruz ki yaptığımız her şeyi o etik üzerine inşa edebilelim. Açalım mı o zaman o etiği? Aslında hepimizi ilgilendiren Ondan önce benim konu. söylemek istediğim bir şey var. Bunların içerisindeki önemli noktalardan bir tanesi de topluluk oluşturmak. Eğer elimizde bir topluluğumuz yoksa hiçbir şekilde başarıya ulaşamayız. Topluluğumuz ikna değilse bir şeyler yapmaya ve o topluluk birbiriyle ahenk içinde uyumlu, paslaşa, ihtiyaçlarını birbirine söyleyemiyorsa ve paslaşamıyorsa biz bütün bu anlattığımız şeylerin hiçbirini yapamıyoruz. O yüzden çekirdek toplulukla başlıyor. Billmons'ın bizim aldığımız permakültür tasarım sertifikası eğitimi var. 72 saatlik bir kurs ve bu Billmons'ın Designers Manual tasarımcının el kitabı dediğimiz bir kitabın toplamı bize sıkıştırılarak verilmiş bilgisini içeriyor bu kitabın son bölümü 14. bölüm bu topluluk oluşturma üzerine zaten kurulu ve Bill Morrison'da %65'i bu işin budur diyor yani anlatılan bütün her şeyin %65'i toplulukla başlıyor insanların bir arada birbiriyle ahenkli olmasıyla başlıyor Etik için tekrar Murat Bey. Bu zaten şey yani Dilek Hanım'ın söylemiş olduğu en temel ihtiyaçlarımızdan birisi. Var olmak için değil mi? En temel i̇htiyacı ihtiyaç. da zaten aslında tekrar Evrensel da, bir konu, kendim. evrensel bir boyutu evet. var. Bilim olsun, etik konusundaki aslında pek çok tanım var. Yani çok madde yazılabilir ama üçe indirgemiş, üç temel konuya. Bir tanesi yaptığımız her şeyde ne yaparsak yapalım dünyaya gözetmek. Bu en başta gelen şey. Hı hı. Çünkü gerçekten dünyamızın gidişatı çok iyi gözükmüyor. Yeryüzüne özen göster. Kesinlikle. İkinci bacağı insanı gözetmek ama hı hı. yani parmak türün yaklaşımı doğayı korumak elbette ekolojik yaşamı geliştirmek vesaire ama insanı gözetmezseniz e, insan genellikle şunu görüyoruz en kötü şartlarda yaşayan insanlar doğaya en çok zarar veren insanlar da oluyorlar. Çünkü onlar karınlarını doyurmak için son ağacı da kesmek zorunda kalan insanlar. Biz onları gözetip temel ihtiyaçlarını sağlama derdinde olmadığımız sürece doğa içinde bir şey yapmamız mümkün değil zaten. O temel ihtiyaçları o zaman tabii tanımlamak lazım. Yani temiz hava, temiz su, sağlıklı gıda. Burada tabii biraz daha detaylı aktardınız. Makul ölçekte bir barınak. Kendi kendisini ısıtabilen, kendi kendisini soğutabilen, suyunu biriktiren makul ölçekte bir barınak. Doğal ve kaynaklardan dileğin, yararlanarak. Tabi, ve sonra dileğin dediği şeye geliyoruz. Yani insanların kendi potansiyelini gerçekleştirebilecekleri, yardımlaşmaya ve dayanışmaya dağıdığı ahenklik bir toplum içinde yaşama hakkı. Bu temel ihtiyaçların herkese ihtiyaç sağlamamız gerekiyor ki ikinci etiği sağlayalım. Ve son olarak üçüncü etik de tükettiğimizi kısıtlamak ve bütün yaptığımız faaliyetler altan ne varsa emek olabilir, ürün olabilir, zaman olabilir ilk ikisine vakfetmek. Yaşadığımızdaki her şeyi bu üç, üç, üç etik üzerine aslında şekillendirebilirsek o zaman gerçekten dünya için anlamlı bir şeyler yapar ve anlamlı şekilde yaşar hale gelebiliyoruz. Ve bütün şeyde permutatif eğitimi de ...çalışmaları da bu üç etik üzerine inşa edilmeye çalışılıyor. Bu söylediğinizden ben daha çok şunu anlıyorum... ...aslında nefes alırken bile bunun farkına var. Kesinlikle. Tabii. Ve sanırım Sayın İlhan'ın bu konuda söyleyeceği... E, ...özellikle bir iki cümle var... ...çünkü siz bu konuyla tanıştıktan sonra... ...motivasyonunuzun değiştiğini söylemiştiniz... E, ...yayın öncesi görüşmemizde. Evet, aynen öyle. Bu etikle ilgili e, tanımlaması sırasında... ...aklıma gelen bir anekdotu anlatmak istiyorum... Beş yaşında bir çocukla, bir arkadaşımın çocuğuyla televizyon izlerken bir anda televizyona Afrika'daki çocukların işte aç ve susuz olduğu ile ilgili bir görüntü geldi. Çocuğun bana ilk sorduğu şey, Erkin bu arada ismi, ona da selam söyleyeyim. Zeynep neden bu çocuklar mutsuz dedi. Ben de tabii ki cevap vermek zorunda kaldım. Dedim ki onların işte suyu çok kısıtlı, yiyecekleri çok kısıtlı ve hastalanıyorlar dedim. Almanya'da yaşarken o da dedi ki ama dedi burada suyumuz da var yemeğimiz de var yeterli derecede neden buraya gelmiyorlar dedi. Yani bir çocuk saflıyla demek istemiyorum bakın kaybettiğimiz değiştirdiğimiz e, kelimelerden bir tanesi de bu. Aslında bir çocuğun erdemliliğiyle Erkin bize orada aslında ne yapılması gerektiğini söyledi. Onun motivasyonu oradaki çocukları kendi basit düşüncesiyle. ...alalım, Almanya'ya getirelim, hep beraber burada mutlu yaşayalım. Çünkü orada her şey var. Çünkü Almanya'da her şey var, Afrika'da yoksa buraya gelsinler. Bu motivasyonla tabii bu şekilde yapmamız mümkün değil. Biz çünkü büyümüş insanlarız, kadınlar ve erkekler olarak. Bizim bunu farklı şekilde yapmamız lazım. Yedi milyarı da Almanya'ya sığdıramayacağımıza göre... Hmm, öyle bir şey göre. mümkün değil. İşte bu noktada permakültüre veya onun benzeri diğer bilimleri kullanarak... ...bir şekilde dünyada bu eşit dağılımın oluşması gerekiyor... Bizim bunu büyümüş e, bireyler olarak yapmamız gerekiyor ama e, bunu yaparken motivasyonumuz işte o erkinin heyecanını içermeli. Ben bunu bu değişimde bu farkındalığı yaşayan insanların gözlerinde görebiliyorum. Mesela, ...baktığınız zaman buğdayın kurucusu, Viktor Ananias'ın gözlerinde görüyorsunuz bunu... ...Güneş'in, Demir'in de aynı şekilde öyle... ...veya Orman, kolekt orman Evi kolektifinde Durukkan'ın gözlerine baktığınızda da görüyorsunuz... ...buna ulaşabilmek, yani o çocuk erdemliliğine bu yaşımızda ulaşabilmek... ...ve bununla bir şeyler yapmak, mesela İstanbul Permakültür Kolektifini kurmak... ...veya Permakültür e, Araştırma Merkezi'nin başına geçmek, Mustafa Bakır'ın yaptığı gibi... Veya bunları yapamıyorsak bile bu konuda kendi hayatımız içerisinde ne yapabiliyorsak onunla başlamak. Yani dileğin anlattığı gibi bir an önce başlamak. Bilmiyorsunuz bize. Siz nasıl başladınız? E, Siz aslında bu arada bu bilgiyi de lütfen verelim. Almanya'da uzay araştırmaları merkezinde çalışıyorsunuz. Evet. E, Almanya'daki Almanya ile ilgili anekdotu anlatırken bu ayrıntıyı atladınız. Onu söyleyelim. Evet. E, çevre ve enerji yüksek mühendisisiniz. Evet. Aslında çevreye ve çok duyarlı bir altyapıyla yetiştiniz. Ama uzay araştırmalı merkezi gibi bu üzerinde yaşadığımız yer kürenin çok daha ötesinde bir alana doğru da yol almaktasınız. Evet. Çalıştığım yerde de enerji bölümünde çalışıyorum ve aslında çalıştığım konu yenilenebilir enerji kaynakları. Bunlardan bir tanesi işte yakıt pilleri ve ben 10 yıldır laboratuvarda çalışıyorum. Hı hı. Fakat tabii ki e ...hayat başka şekilde... ...devam ediyor. Hani bir taraftan laboratuvarda... deneylerinizi yaparak buna bir... ...katkıda bulunuyorsunuz. Fakat... ...insanlarla konuşarak... E, ...bir şekilde bildiklerinizi... ...ileterek, onların hayatını değiştirerek... ...motivasyonlarını etkilemek de... ...istiyorsunuz. Bu nedenle aslında... ...hem de tabii özel bir sebepten dolayı... ...bir yılda şimdi Türkiye'ye döndüm ve... E, ...burada neler yapabilirim... ...diye düşünüyorum. Bununla işte... ...kongreyle başladık. Bugün hala devam eden, yarın da son gün olacağı ve bütün dünyadan insanların geldikleri İstanbul'da kongre merkezinde devam eden Dünya e, Organik Kongresi, kongresi evet, hmm. Buday Derneği'nin düzenlediği Organik Kongresi orada da aynen Murat'ın dediği gibi Tanımları tekrar yapma tartışmaları şu anda devam ediyor. Özellikle organik nedir? Organik altına biz aslında ne demek istiyoruz? Veya sürdürülebilirlik. Hani içi boşaltılan dediğimiz kavramlardan bir tanesi o. Asıl neyi kastettiğimizi çok iyi anlamamız gerekiyor. Organiği bile daha tam tanımlayamıyor muyuz? Tanımlıyoruz fakat geldiği nokta ve amaçları değişebiliyor. Hmm. Organik. Hmm. Kavramına ulaşmaya çalışırken kaynakları da yine belki evet. ihmal edebiliyor muyuz? Yapıyor muyuz? Bunu? Bir de evet. yanlış anlaşılıyor. Yani canlı bir şeye de organik diyorsunuz. Üretim tarzına da organik diyorsunuz. Permakültürle organiğin bağlantısı da permakültür tasarımı yaptığınız zaman ve o tasarımın içerisinde bir şeyler yetiştirdiğiniz zaman o zaten kendiliğinden organik oluyor. Çünkü hiçbir şekilde suni bir şey içine katmıyorsunuz kültür tasarımı yaparken doğadaki e, sistemleri gözleyerek, tamamen doğayı gözlemleyerek yapıyorsunuz. Ve Zeynep'in gözlemi de gene çok güzel. Çünkü Bill Morrison, 4 yaşındaki bir çocuğun gözünden dünyaya bakarak e, donelerinizi toplayın, verilerinizi toplayın ve ona göre tasarımınızı yapın diyor. Çünkü 4 yaşındaki çocuk o saflığıyla, ''Aa burada şu varmış, aa burada bu varmış'ın çok daha farkında. Bizim bazı şeylere baktığımız zaman algıda seçicilik yapıyoruz ve görmeyebiliyoruz. Ama 4 yaşındaki çocuk bunları atlamıyor. Onun için ben genelde kızımla birlikte çıkıyorum. Zaten benim bu tamamen bunlara başlama sebebim de oldu. Onu nasıl doğru beslerimle yola çıkarak buraya geldim. Ve onunla birlikte anne bak şu var, anne bak bu var dediği zaman ben onun gözünden dünyayı görmüş oluyorum. Ve çok daha farklı, çok daha atladığım şeyleri de keşfetmiş ee, 4 yaşındaki ya da 3 yaşındaki ya da 6 yaşındaki çocuğun aslında saflığının yanı sıra bir de bilgeliği var. Ee, var olmakta sanırım bilgeliği gerektiriyor. Yeryüzü o saygıyı hak ediyor. İşte çocuk olmanın bence farkı o. O yüzden belki çocuk bizim öğretmenimiz olmalı. Bilim odasında böyle bir çocuğun gözleminden dediniz yola çıkarak bu kavramı ortaya attı. 70'li yıllardan bugüne gelişene kadar biz mi yeni tanıştık ülkemizde? koşullar mı bizi bugün tanışmaya itti yoksa aslında epeydir bu konu gündemdeydi de biz mi atladık, ihmal ettik işte? Farkındalık sanıyorum daha yeni yeni oldu. 90'lı yıllarda ilk defa farkında olmaya başlamış. ...ve duymaya başlamış insanlar Türkiye'de gözlemlediğim kadarıyla. Ama dediğiniz gibi daha öncesinden, 70'li yıllardan başlıyor. işin temeli ve farklı ülkelere gidip, özellikle geri kalmış ülkelere gidip... ...bilmojisinin çeşitli çalışmalar yapıyor. Hatta onunla ilgili güzel bir anekdot da var... Kore ya da Vietnam, orayı tam olarak hatırlayamıyorum. Devlet başkanı ile birlikte e, kitap bastırıyorlar ve Bilmolis'in özellikle arka yüzünde kendi fotoğrafının olmasını istiyor. Onu koyuyorlar ve e, o devlet başkanı ile birlikte tarlaların arasında yürürken herkes el sallıyor. Baştan devlet başkanının onun yaptığını zannediyorlar işçi çalışanların, ama gelip yanlarına konuştukları zaman anlıyorlar ki herkes Bilmolis'ini tanıyor çünkü onun usulüyle bir şeyler Hı -hı. yapmaya başlamışlar. Ve dolayısıyla tanınan kişi de o kitabın arkasındaki fotoğrafıyla birlikte Bill Mollison olmuş. Ve yaptığı şeylerde çok verimli oluyor, çok güzel yerlere geliyor. Dolayısıyla da bizim de şu anda yaptığımız şeylerde gene onun ismiyle birlikte hareket ediyoruz. Şöyle sorabilir miyim? Permakültürü daha iyi anlayabilmek, içselleştirebilmek için. İstanbul'un Etiler semtinde permakültür ...kavramına Mümkün. ben sahip olabilir miyim? Bunu hayata geçirebilir miyim? Niye bu örneği verdim? Türkiye'nin merkezi diyebileceğimiz İstanbul... ...İstanbul'un hani her türlü teknolojik gelişiminin kullanıldığı bir yerleşim alanı olduğu için etiler dedim. Permakültür demek için bir sahil kasabasına güneye gitmem gerekiyor mu? Gerekmiyor. Permakültürü her yerde uygulayabilirsiniz... Ee, söyledikleriniz diye ilave olarak İstanbul şu anda en çok tüketen şehir ve en çok permakültür uygulamalarının yapılmasının gerektiği şehir. Çünkü e, suyu çok tüketiyoruz. Biz şu anda suyu İstanbul olarak kendi kaynaklarımızı yok etmiş ve civardaki illerin kaynaklarını kullanabilir Haldayız, kullanabiliyoruz ve bunu e, onları da kurutuyoruz, onları Ki genel da yok bir ediyoruz. Susuzluk tehlikesi altında. Tabii yani altındayız. bu yaz biz e, barajları sıfırladık neredeyse İstanbul içerisinde ve bize komşu illerden gelen desteklerle hayatımızı sürdürdük. Yani İstanbul şehrinin içerisinde insanlar havuzlarda yüzebiliyorsa. Ada pazarının suyunu kullandılar, Tekirdağ'ın suyunu kullandılar, Düzce'nin suyunu kullandılar ve bu suyu kullanabilmek için oradaki gölleri kurutuyorlar. Oradaki endemik bitki örtüsünde sadece Düzce'de yanılmıyorsam bir bitki türü varmış. Dünyada bir tek o gölde yetişiyormuş ve şu anda o gölün suyunu alarak biz İstanbul'un e, havuzlarında insanların yüzmesini sağlıyoruz. Belki de bir türün yok Hı. olmasına da vesile oluyoruz. Ama, ama biz e, yağmur suyunu çatılarımızdan Hı. yaparsak, bunun hasadını şehrin içinde bulunan çatılardan yaparsak ve o suyu o havuzlara, o evde kullandığımız e, tuvaletlerimize, hatta günlük yaşantımızın içerisine alabilirsek eğer, bizim bu şehir olarak dışarıya bağımlılığımızın kalmasına hiç gerek yok. İşte ne yaparsak biz permakültürü burada hayata geçiririz. Yani İstanbul bizim uygulama merkezimiz olsun. İstanbul bir örnek oluştursun hepimizin. Sitelerimizin bahçesinde en çok su tüketenlerden biri olan çim yetiştirmeyi bırakıp onun yerine yenebilir bitkiler yetiştirmeye başlarsak ilk adımı atmış oluruz balkonlarımızda bir şeyler yetiştirmeye başlarsak eğer ki bu basitçe bir maydanoz olabilir, bir dereotu olabilir, bir nane olabilir, nanenin yaşayamayacağı bir ortam yok, böyle bir bitki olabilir, en ufağından bir adım atarak başlayabilirsek her şey birle başlıyor çünkü. Bir kişinin farkındalığı ve bunu değiştirebilirim demesiyle başlıyor. Bunu yapabilirsek, suyumuzu çatılarımızdan hasat edebilirsek, eğer elimizde imkan varsa yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanabilirsek, kendi sitemiz siteler, artık İstanbul siteler üzerinden konuşuyor. Mahalleler üzerinden konuşmayı bırakmış durumdayız. Bugünün şartlarını düşünürsek. Bu tabii ki olmamalı. Hayalimiz bu değil bizim. Betona gömülü bir şehirde yaşamayı istemiyoruz. Ama bu, bu noktaya da geldik. Bu noktaya geldik. İşte o noktada da dedim. Artık gökdelenler şehri. İstanbul. Bu noktada da o gökdelenin en tepesine o suyun çıkabilmesi için bile enerji harcayabiliyorken, o gökdeleni oraya kurarken bir de enerji kaynağı ya üstüne bir çatısına bir güneş paneli koymak olabilir ya bir başka şey olabilir. Onu da yapmamız gerekiyor. İnsanları süper lüks dairelerin içerisinde bilmem hangi markanın fayanslarını döşemek yerine çatımda benim güneş panelim var mı? Ben kaç para, hadi hiçbir şey düşünmesinler, cebinden çıkacak olan parayı düşünsünler. Ben kaç parayı elektrik için harcarım? Panelden benim gelecek olan e, verimim ne olacaktır? Ve bu evi alırken benim böyle bir su... Eksiğim varsa, böyle bir yenilebilir enerji kaynağım varsa daha az masraf ediyorum. O zaman bilmem hangi fayans markası yerine ben bunu tercih edeyim demeliler bence. Böyle o böyle noktada böyle biz da... permakültürle tanışmış olacağız değil mi? Ee, bina tasarımları da çok önemli permakültürün içinde. Sayın Onuk siz e, bir tarım... ...sembolü olan adeta Avustralya'da bulundunuz ee, bir süre, anladığım kadarıyla bu konuyla da ilgili gözlemlerde bulundunuz. Oradan örnekler sunarsak, e, ne yapılınca daha öne geçiliyor bu konuda, ne yapılınca hayatımıza faydası e, dokunuyor, fayda sağlıyor bize? Şimdi tabi bina tasarımı deyince, yani Permatür'ün alt başlıklarından birisinden bahsediyoruz. Avustralya'ya benim gidiş amacım permakültür konusundaki pratik bilgilerimi güçlendirmekti. O amaçla da Avustralya Permakültür Enstitüsü'nün 250 dönümlük bir çiftliğinde şu anda enstitünün başkanı olan Jeff Loughton'u idare etmekte oldu. Çiftlikte hem staj yaptım hem eğitimler aldım. Avustralya'da mesela az önce Dileka'nın bahsettiği yağmur hasatı konusunda zorunlu uygulamalar var. Yani her ev kendi yağmur suyunu biriktirmek zorunda. Buna bağlı olarak tabii ki evin konumlandırması, permakültürde dilim analizi dediğimiz... ...aynı zamanda da... ...ikim e, koşullarına göre... ...tabii yani güneşin aşısına göre... ...belirlenmesi... E, ...yönüne göre evin... ...aynı zamanda ısı kütleleri oluşturarak... ...ısıyı verimli hale getirme... ...enerjiyi verimli şekilde kullanma... ...yeninebilir enerji sistemlerinden olabildiğince faydalanma... ...mimar özellikleri yaparken... ...kullandığımız malzemelerin doğal yapı malzemeleri olmasına... ...özen gösterme gibi... ...peçok aslında alt başlık var... ...bütün bu mimari öğeleri bir şekilde... ...yaşam alanlarımıza entegre ettiğimizde... O zaman çok daha verimli ve doğaya da yara sağlayan bir yaşam sistemi kurabiliriz. Bu da atıklarımızı da tabii düşünmemiz lazım. Yani gıda atıkları ve su atıklarını olabildiğince değerlendirme. Kendi evlerimizde kompost yapma imkanlarımız var. Nasıl yapabiliriz? Ee, ev ölçeğinde şehir açısından baktığımızda aslında kullanabilecek birkaç tane metot var. Ee, dileyin kurucusu olduğu İstanbul Permatür Kolektif aslında bu konuda eğitimler de veriyor. Hatta yakında da bir eğitimleri var herhalde Onlara bahsedecek. da değineceğiz ee, Mesela... Alışık olduğumuz ev hayvanlarımız, işte kediler, köpekler, hadi akvaryumdaki balıklar ama bizim permakültü camiasında çok sevdiğiniz başka ev hayvanlarımız da var. Kompost olucanlarımız var. Tamamen organik atıklarla beslenen, mutfakta işte ufak bir kapta besleyebileceğiniz organik atıklarınızı tüketen ve size çok verimli e, mikrobiyolojik yaşam anlamında çok zengin bir toprak veriyorlar onlar. Bu toprak da aslında balkondaki bitkilerinizde çok ciddi verim atışı yaşamak mümkün. Bu... E, Bazılarına ters gelebilir ama bizim açımızdan çok sevimler mesela. Yani ne yapıyoruz? <gülüyor> Sadece evdeki mutfak atıklarımızı Hı -hı. çöpe atmaktansa solucanlarımıza veriyoruz. Solucanlar. onu atıkları atıkları değerlendirerek toprak bir, yapıyorlar. bir toprak, toprak, yapıyorlar. toprak yapıyorlar. Atıklarımızı yiyorlar. E son derece verimli bir toprak yaratıyorlar. Günde kendi hacimleri kadar toprağı işleyip... O çöpü nereye atalım? Ve solucanlar orada onu işlesin. Yani nasıl bir kabın içinde örneğin? Özel bir kompost kovamız var. Hı -hı. O kovamızın içerisine mutfak atıklarımızı atıyoruz. Her Onlar türlü da... mutfak atığı. Organik mutfak. Hı -hı. Yani evet. Organik derken Pişmemiş. bu da canlı anlamında kullanıyoruz. Yani e, soyduğunuz salatalık kabuklarını, domates kabuklarını, Hı -hı. onlardan geriye kalanları solucan kompostuna atabiliyorsunuz. Sadece asit sevmiyorlar. Dolayısıyla portakal kabuğunu atamıyorsunuz mesela. Onun Hı. özel Hı. bir şeyleri var. Soğan ve soğan İşten gilleri piş, Ama piş, benim tecrübelerimden oldu. ve bana gelen geri bildirimlerden yola çıkarak çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Bu kaşı kompostu diye bir yöntem var. Bu kaşı kompostu evde kompost yapmak için şu anda Şehirde yapabilmek için en ideal yöntem. Ne kadar çöpünüz varsa her türlü çöpünüzü atabiliyorsunuz. İşte tavuk kemikleri, derisi, canlısı, pişmişi, yağlısı, yağsızı hepsiniz tabağınızdan sıyırıp atıyorsunuz. Yemekle ilgili olan her şey. Her şey... E, Etkin mikroorganizmaları görev başına çağırıyorsunuz orada da özel olarak hazırlanmış bunu evde kendiniz de yapabiliyorsunuz kepeğe yediriyorsunuz o yaptığınız etkin mikroorganizmaların Hı -hı. içine var olduğu sıvıyı ve daha sonra o atıklarınızın üzerine onu serpiyorsunuz. Kovanızı günde bir kere dolduruyorsunuz, o atıklarınızı içerisine atıyorsunuz ve ağzınızı kapatıyorsunuz. Onun bir musluğu var, musluğundan bir su alıyorsunuz. O suyunuzla e, suyla tekrar karıştırarak, çünkü o çok konsantre olarak oradan çıkıyor, suyla karıştırarak çiçeklerinizi sulayabiliyorsunuz. Tuvaletlerinizin temizliğinde kullanabiliyorsunuz. Ekstra bir deterjan almanıza gerek kalmıyor bu şartlar altında. Aynı zamanda en son çıkan e, katı bir atık çıkıyor. O da bir nevi turşu oluşturmuş oluyorsunuz. O katı atığı da toprağa gömdüğünüz zaman ki saksılarınızın dibine gömebilirsiniz. Bu tekrar toprağa dönüşüyor. 15 gün gibi kısa bir sürenin içerisinde tekrar toprakla karışıyor. E, bunun eğitimini yapacağız önümüzdeki hafta içerisinde. Evlerinizde mutlaka ve mutlaka bunu yapın diyoruz. Murat Beyler bizzat tecrübe ettiler. Evde evet. uyguladılar. Ee, Sol da vardı, bu kaşı kompostu da vardı. Deneyimlerin ondan daha. Evet, son derece keyifli. Devam ediyoruz. Açıkçası şöyle, şimdi temelde şöyle bir problem var. Biz hepimiz kendimiz doğadan ayrı olarak değerlendirip şunu diyoruz, ya insan faaliyetlerinde işte bir şekilde doğaya verdiğimiz zararı azaltmamız lazım. Aslında bu bakış açısını komple değiştirmek gerekiyor. İnsan yaptığı faaliyetler doğaya yara sağlayabileceği kabullenip bu yönde çaba göstermek gerekiyor. Bu da mesela evde yaptığımız bu faaliyet bile. Doğaya bir yarar yani toprak üretmek aslında en önce dert etmemiz gereken şey. Çünkü dünyadaki aslında en büyük problem toprak, toprak kaybı. Bakış açımızı değiştirmekten söz ediyorsunuz. Kesinlikle doğaya bu çok temel vermeyelim. bir bakış açısı. O, o doğaya şey yarar verelim. Yarar çok önemli bir şey var. Evet. İnsan doğanın parçası. Biz onu unutmuşuz. Hı. Yani evet. biz doğanın üstün gücü değiliz. Biz doğadan bir şeyiz. Bir, ...bir varlığız, o doğanın içerisinde yaşayan ve o doğayla uyum içerisinde yaşaması gereken bir varlığız. Ama biz kendimizi bir şekilde hakimi olarak görüyoruz, o yanlış bir bakış açısı. İçinden kendimizi gözlemlersek o zaman hep birlikte bir şeyler yapabiliriz. Aslında birazcık da hani tarihe baktığımızda yaptığımız bir şey dedin ya hani Dilekcim, e, unuttuğumuz bir şey. Aslında bu zaten olandı. Çünkü herkesin evi ve bahçesi vardı. Ve bir sonraki bir sonraki bahçenin içerisindeydi o zaman mutfağından zaten belki de mutfak bahçedeydi çoğu zaman mutfağından zaten o artıkları hemen zaten toprağa atıyordu üzerine birazcık e, toprak ekliyordu ve orada zaten o solucanlar o işi yapıyorlardı. Şimdi sadece biz tabiri caizse üst üste yaşadığımız için hani apartmanlarda ve çok yüksek göktelenlerde şimdi yeni ismiyle rezidanslarda yaşadığımız için bizim o toprağa ulaşmamız zor. O toprağı on e, beşinci kata getirebilmek için bir plastik kutunun içine koymamız gerekiyor. 15. O on beşinci kattaki evde balkon yok zaten yani e, toprağı nereye koyacaksınız? Ya, yok o kutunun içinde solucanları Hı -hı. da içine koymamız Hı -hı. gerekiyor. O solucanlar karanlık istiyorlar çünkü toprağın içinde zaten karanlıkta yaşıyorlardı. Hı -hı. O karanlığın içinde e, şey sebze meyveden kalanları onun içine koymamız gerekiyor. Onların yemeği olacak. Yani aslında işimizi o kadar çok zorlaştırıyoruz ama elimiz mahkum. İstanbul'da yaşıyorsak başka çaremiz yok neredeyse. Hı. Fakat bu mümkün ve bu aslında o kadar kolay ki. işte bunu nasıl yapacağımızı öğrenmek aslında işte modada, halka sanatta mümkün. Veya bulabileceğiniz başka bunu bilen, bunu evinde uygulayan insanlardan bir yarım saat, bir saat içerisinde belki de size anlatabileceği bir şey. Önemli olan sadece bunu mümkün olduğunu bilmek. Bir küçük örnek mesela. Ee, ilkokuldan hatırlarsınız, en zor gelen bize şey neydi? Havuz problemleri. Ama öğrendiğiniz zaman onları nasıl çözeceğinizi aslında en kolay şeyler. Önemli olan işte her şeyi o kadar basit bir şekilde anlatabilmek, birbirimizle bu bilgiyi paylaşabilmek, ondan sonra da bunu pratiğe geçirebilmek, yaşamaya başlamak. Aslında çok basit. Sadece bilmediğimiz için bize korkutucu geliyor. Bu noktada mesela, Kuantum fiziği de çok korkutucu bir şey. Ama İstanbul Üniversitesi'nde benim bir arkadaşım var, hoca, Afif ismi. Bilenler bilir, öğrencileri bilirler. Kuantum fiziğini öyle bir anlatır ki, böyle bir sohbet ortamında sanki işte ev hanımlarıyla konuşur gibi bir anlarsınız. Bu mümkün. Bilmolesinde yapmaya çalıştığı şey aslında bu. Bilini üreten zaten insanın kendi değil mi? Evet en başta öyleydi. Köylerde Zeynep atıklardan bahsetti. Köyde zaten organik atık diye bir şey yok. Organik atığın dışında olan şeyler çöp orada. Benim kayınvalidemler şu anda köyde yaşıyorlar ve e, onların en büyük çöpü pet şişeler. Onun ne yapacağını bilemiyorlar. Cam atıklar onu ne yapacağını... Cam atıkları da gene bir şekilde kavanoz olarak ya da işte içine sıvı koyarak falan bir şekilde değerlendiriyorlar. Ama plastik atığı ne yapacaklarını bilemiyorlar. Çöpe gidenler onlar... Diğerlerinin hepsini zaten tavuklarla paylaşıyorlar. Kuzular, koyunlar var, onlar için topluyorlar. Ya yani onların kompost yapmasına bile gerek kalmıyor neredeyse küçük ev ortamında. Onları kalkıp da o kuzulara götürüyorlar. Kuzular işte karpuz kabuğu, şehirde en büyük sorun olanlardan biri karpuz kabuğu, kavun kabuğudur. Onu çöpe atılmasıdır. Çöpe attığınızda işte suyu akar, kokuyu koku yapar, yapar evin yapar. içinde tutamazsınız, sineklenir. En büyük problemdir. Orada keçinin önüne atıyorsunuz, katır katır iki dakikada size yok ediyor onu. Ve onun yerine e, keçiye siz işte e, pelet yemle ve hazır yemle beslemiyorsunuz. Zaten keçi öyle bir şekilde beslenmez ama işte büyükbaşı hayvan şu bu onlara onları vermek zorunda kalıyorsunuz ve bu şehrin ürettiği çöpten çok büyük bir enerji yapılabilme kapasitesi var devlet büyüklerimiz ne olur buna bir el atsınlar. Evlerimizde bizim kendilerimizin bunları tekrar dönüştürebilme ve toprak yapabilme kapasitemiz var. Ve her şey toprakla başlıyor. Murat Bey az önce onu anlatmaya çalışıyordu. Biz şu anda toprakların büyük bir bölümünü erozyonla yok ediyoruz. Ve erozyona da en çok sebebiyet verenlerden birisi ne yazık ki tarım. Bu kimsenin farkında olduğu bir şey değil. Orada bir kırılamayan döngü var maalesef çok haklısınız onu da hatta açmanızı isteyeceğim çöpten enerji üretilebilir dediniz bir noktaya dikkat çekmekte fayda var zamanında yaşanan o meşhur Ümraniye yangını Patlama. hatırlayalım patlamayı Patlama. hatırlayalım o patlayan aslında büyük bir enerjiydi Tabii. gaz oradaki gaz. çıkan metan gazı patlamaya sebep oldu ve biz şu anda metan gazı için para veriyoruz ve yurt dışından getiriyoruz. Yani bunun ne kadar büyük bir maliyet olduğunu düşünün işte ne diyorum şehirler için suyu dışarıdan getiriyoruz. Halbuki çatılarımızdan bunu toplayabilmemiz mümkün. Biz yağmur suyu eğitimi yaptığımız zamanlarda bize mailler geldi apartman yöneticileri biz bunu yapmak istiyoruz ama işte koyacak yer bulamıyoruz. <gülüyor> nerede nasıl yapabiliriz falan diye soran kişiler oldu. Onun yerine gelsinler öğrensinler ve uygulasınlar hemen başlasınlar <gülüyor> durmasınlar. Çünkü seneye su için ne olacağını bilmiyoruz. Bu sene biz bunu yaşadık. Ama Ağustos ayında suyumuz bitti. Ama seneye bunun haziranda bitmeyeceğini ya da temmuzda bitmeyeceğini garanti edemeyiz. Çünkü devamlı artan nüfusa sahip olan bir şehriz. En acı olanı tabii yani, yani şiddetli yağmurlarla sokaklardan sular denize dökülürken. ...biz onu seyrettik ve eziyetini çektik yani. Tabii eserler bastı. Basan insanlar, eziyetler Beni vesaire. Resmen. Ama bir taraftan, bir taraftan da kulaklık çektik. O yağan evet. yağmurların hiçbirisi barajlarımıza fayda sağlamadı. Çünkü tutturamadık. Tutturamadık, toprağı emdiremediniz. Hı -hı. Ee, hem tarım yapıp hem erozyonu nasıl önleyeceğiz? Peki az önce değindiğiniz noktaya... ...bence özellikle uğrunu yapalım. Şimdi Çünkü bu da, da şeyi muhakkak şart. söylemek lazım. Bill Mollison'un söylediği çok önemli sözlerden birisi var. Şeytanca bir deha yıllarca düşünse... Konvansiyonel tarımdan daha kötü bir şey yaratamazdı diyor. Şimdi tabii çok hani e, diyeyim, zor bir ifade. Konvansiyonel tarım binlerce yıldır yapılıyor. Biz de aslında onun başladığı yere çok yakınız. Bereketli hilali. Ve maalesef dünyanın en yıpranmış topraklarının olduğu ülkelerden biriyiz. Konvansiyonel tarımdaki en büyük sıkıntı toprağın sürülmesi meselesi. Toprağın değerli katmanı olan, yaşam hayatını taşıyan... ...belki 15 belki bir metrelik verimli katmanı işledikçe, sürdükçe... Rüzgare ve güneşi açık hale getirdikçe aslında oradaki yaşamı yok ediyoruz. Ve verimliliği ortadan kaldırıyoruz. Toprağın kendine yenileme, yenileme kapasitesini ortadan kaldırıyoruz. Onun üstüne tabii <gülüyor> ilaç, suni gübre vesaire ile beraber bu süreç daha da derinleşiyor. Hayat Çünkü eğitim canlı eğitim hayata öldürüyoruz. Evet. O toprağın altında yaşayan binlerce, milyonlarca canlı var. İşte sol canlarından tutun. bunun için var. Için evet. Tabii ki. Ve biz sürerek ve yaptığımız çeşitli uygulamalarla birlikte oradaki canlı hayatı öldürüyoruz. Sonra ben bunu bir hastanın serumla beslenmesine benzetiyorum. Dışarıdan işte gübre vererek, dışarıdan ilaç vererek onu yaşatmaya çalışıyoruz ama biz onu öldürüyoruz. Bir de tabii Onlar... işin şey boyutu da var. Ee, monokültür tarım yapma alışkanlığımız yani büyük arazilere tek bir ürün ekmek. Doğada bu bizim karşılaştığımız bir şey değil yani doğada sürülebilir ekolojik sistem olarak ormanlara baktığımızda ormanlara ne süren var, ne ilaçlayan var, ne gübreleyen var. Ama ormanlar içinde bulundukları biyolojik çeşitlilik sayesinde ki biz olabildiğince çeşitliliği sağlamaya çalışırız bütün kurduğumuz sistemlerde. Birbirlerini destekleyerek hem temiz hava yaratıyorlar hem temiz su yaratıyorlar, gıda oluşturuyorlar ve buharanak yaratıyorlar. Permik'te bizim yapmak için çalışımız aslında bu ekolojik doğa sistemleri insan aklında kullanarak hızlı bir şekilde zamanda mekanda istifleme yaparak yöntemlerden bazıları en kısa zamanda hayata geçirip kurmak. Ve kendi kendine bir müddet sonra dönmeye başlamasını izlemek. Zaten dönmeye başladığı anda siz o sistemin içine girmiş oluyorsunuz. O zaman işte artan bir şeyler i̇çine kalıyor. İçine dönmeye başlıyor. <gülüyor> evet. En o büyük artanı soruyu, da iki şeye vakfediyoruz. En büyük soruyu yani. bu konuda büyük ölçekle ne yapacağız sorusu geliyor hemen ardından. Tarlaları sürme diyorsunuz ama biz işte büyük ölçekle tarım yapıyoruz nasıl tarlayı sürmeyeceğiz bu nasıl olacak diyor. O zaman biz diyoruz ki küçük güzeldir. Küçük başlayalım ve her şeyi küçük küçük düşünerek gidelim. Zaten şu andaki yok oluşun en büyük sebeplerinden birisi bizim e, konvansiyonel tarımda aşırı büyük rakamlarla çalışıyor olmamız. Ben bir videoda izledim. Amerika'da kullanılan ve mısır hasadı yapan bir makinayı gösterdi. Arkasında 9 tane kamyon onun hasat ettiği mısırı yüklenip gidiyordu. Ne kadar büyük bir ölçekte bunu yaptığını düşünebiliyor musunuz? Orası için ilk bakış tarzıyla sürmemek ya da işte bu bizim anlattıklarımız çok acayip gelebilir. O monokültürü o yapan yer ve bu kadar büyük boyutlarda yapan yer için bu zor algılanabilir. Ama onu da yapan sistemler var. O dokuz kamyonun da çünkü işlemesi için, yol Petrol alması lazım. için. E, gerekli olan ve kullanılmakta olan kaynaklar var. O zaman işte o zincirin e, birbirinden ayrılmaz halkaları yine gündeme geliyor. Ve 2050 yılında peak oil ve peak baby diye tanımlıyor. Yurt dışındakiler e, petrolün ve üremenin sınırlandığı, bittiği noktaya geleceğimiz varsayılıyor. 2050 için zaten doğal kaynaklarında minimize edileceği bir dönem olduğu hep söyleniyordu. Bitici. Birbiriyle bağlantılı minicik bir ara vereceğiz o minicik aradan sonra daha söylenecek çok şey var. Süre kısıtlı biliyorum ama eminim ki her bir konuğumuz o kısıtlı süre içerisinde değerli bilgilerini bizimle paylaşacaklar birazdan. Söz söz üstüne programı Radyo 1'de devam ediyor. kültürü konuşuyoruz sevgili dinleyicilerim. her biri konusunun uzmanı, çok değerli konuklarımızla. Ee tam anlamıyla tam açılımıyla daha doğrusu etik temelli sürdürülebilir yaşam yerleşkeleri tasarım bilimi olarak konuklarımız açıkladığı permakültürü ee, biraz daldan dala gibi görünse de aslında her bir dalın kendi içinde birbiriyle çok yakın bağlantısı var permakültürü ele almaya çalıştık ki reklam öncesi az önce verdiğimiz minik mola öncesinde de e, monokültürün e, önemine değinmişti sayın e, Dilek Yalçın Demiralp bunun günümüzde yaşanabilen örnekleri var mıdır diye sorduğumda şu an dinleyicilerimiz öğrenecek. Zeynep İlhan'ın da bu konuda ekleyecekleri var. Ben biraz monokültürün ne olduğunu anlatabilmek için gözünüzün önüne gelsin diye. Aslında hepimizin tanıdığı bir şey ve yaşanan bir şey ama gözünüzün önüne gelmesi çok önemli. Çünkü dün kongrede bu resmi gördük biz hepimiz. Resim şu şekilde Anadolu'da mesela arabayla giderken veya Türkiye üzerinde uçakla giderken görürsünüz hep kare kare farklı renklerde farklı tonlarda bir tanesi sararmış bir tanesi Hı -hı. yeşil. Ekoseli ee, tarlalar. Evet tarlaları görürüz ve bu çok güzel bir görüntü gibi gelir bize. İşte bu tam bu monokültür yani tek tip tarım yani tek tip e, bitki ürettiğiniz büyük bir alanın olması ve bunun yanlışlığını söylüyor bize permakültür ve biraz önce Murat ve Dilek de bunu anlatmışlardı. Bununla ilgili çok çarpıcı bir örnek var. Bu ee, geçen sene yapılmış bir film ismi Bal. Burada bal üretiminin nelere mal olduğunu anlatıyor. Onunla başlıyor ve arıları bize birazcık anlatan bir film. Burada bir örnek dünyanın bütün badem ihtiyacı şu anda en büyük birinci üretimi Amerika'da gerçekleşiyor ve binlerce hektar alana badem ağaçları ekilmiş durumda ve normalde badem ağaçları diğer ağaçlar gibi çiçeklerini açarlar ve arılar tozlaşmalarına yardım ettiği için badem ...ürün olarak ortaya çıkar. Fakat binlerce hektar arazide sadece badem ağaçları olduğu için arılar için bu çok çekici değil. Çünkü arılar her çiçekten bal alırlar aslında değil mi? Böyle, Öyle de, bilinirler. Bil, böyle de bilinirler. Bunu gerçekleştirebilmek için firmalar kurulmuş ve bütün Amerika'dan... ...yani Amerika'nın kuzeyinden güneyine kadar arılarını kovanlarında tırlara yükleyerek kilometrelerce taşıyan firmalar var ve bu firmalar arıları getiriyorlar kovanları bırakıyorlar bu hektarın en başında bu büyük tarlanın en başında her gün bir, birkaç kilometre ileriye götürerek arıları bu işi yaptırıyorlar yani arıları işçi olarak çalıştıran firmalar var inanılmaz paralar kazanıyorlar fakat yaşanan şey şu kilometrelerce tırlarda arıları kovanların içinde kapalı bir yerde taşıdığınız zaman çok ısındıkları için arılar ölüyorlar Farklı bir ortama geldiklerinde ona alışamadıkları için yeni hastalıklar kapıyorlar. Birbirlerinden de hastalık kapıyorlar. Birbirlerinden de hastalık kapıyorlar ve bu şekilde arı ölümlerine sebep oluyor bu monokültür veya tek tip tarım. Buna bir örnek vermek istedim Hı -hı. sadece. Ki arı neslinin yok olması da aslında e, dünyanın da e, yok, yok olmasıyla çok ilintili bir e, durum. Biz e, doğal aracılık kursu yaparken Deborah Roberts'tan birebir bunun örneklerini gördük ve bu manzarayı anlattı. E, diğer taraftan çok önemli bir şey söylemek istiyorum. E, dünyada bir numaralı badem üreticisi eskiden Afganistanmış. Savaş öncesinde. Ondan sonra e, Amerika'ya geçmiş durumda birincilik. Ve benim İşletme iktisadenin üstünü de bitirdim. Oradaki pazarlama hocam, sevgili İsmail Kaya'nın çok güzel bir lafı vardır. Dünyada savaş yoktur, pazarlama savaşları vardır der. Ve e, orada şu anda herhangi bir ürünün yetişememesinin sebeplerinden birisi de savaş ve kadınların eve kapatılmış olması. Çünkü tarımda kadınların rolü çok büyüktür. Her şey onların üzerinden yürür. Tohumu kadın taşır. Kadın bir sonraki nesillere aktarır. Tarlaya kadın eker, erkek sürer, kadın eker. Toprak ana. Böyle bir zaten. döngüsü vardır. Hmm. Ve orada kadınlar birebir elini oraya süremedikleri için, eve kapatıldıkları için şu anda savaş sonrasında tekrar onu yaşama döndüremiyorlar ne yazık ki. İşte bir permakültür konusundan bakınız nerelere geliyoruz. Sosyal permakültür ee, gene. Hayatımızın çok da içinde, çok da yanı başında hmm. olduğunu Anlayabiliyoruz bu söylediklerinizi. Monokültür olmaması için biz çoklu sistemler kuruyoruz. Yani tek tip ürün ekmek yerine birbirini destekleyen ürünleri aynı anda ekerek bir sistem bir tarlanın içerisinde sadece mısır olmuyor. Mısırla birlikte ona ne etki edebiliyorsa ne yardımcı olabiliyorsa onunla birlikte. Ne mesela? Fasulye mesela, kabak hı hı. mesela, üç kız kardeşler diye bir yöntem var. O şekilde ekiyoruz. Toplaması biraz daha sorunlu olabiliyor ama sonuç olarak elde ettiğiniz üç farklı ürün oluyor. Bir yerine üç ürün alıyorsunuz. Katma değeri yüksek ürünler alıyorsunuz. Sadece yatayda tarım yapmıyorsunuz. Dikeyde de tarım yapabiliyorsunuz. Orman sistemleri kuruyorsunuz. Gıda ormanları kuruyorsunuz. Gıda ormanı yaptığınız zaman yedi farklı çeşit ürünü aynı anda yedi farklı ne diyelim e, yapılaşma ile birlikte Ürünü aynı anda ve bununla birlikte binlerce çeşit, çeşit ürünü aynı anda alabilirsiniz. Yani bir tarlada bir mısır almak yerine aynı tarladan siz e, kivi elde edebilirsiniz, çilek elde edebilirsiniz, mantarlarınız olabilir, kestane elde edebilirsiniz. Çok farklı ürünü aynı anda elde edebilirsiniz, alabilirsiniz. Bunun sistemini kuruyoruz. Veya gıda çölleri yaratmıyoruz. Tek tip mısır ektiğinizde çünkü gıda çölü yaratmış oluyorsunuz. Hem ağaçtan hem toprağa ektiğimizden, e ekinden de ürünü alarak bir orman oluşturmak mümkün diyorsunuz. Sadece tek tip ürün ektiğiniz zaman topraktan tek tip mineralleri çekiyor. Dolayısıyla toprağınızı da öldürmüş oluyorsunuz ama böyle destekleyen bir şey yaptığınız zaman toprağa tekrar katkı yapıyorsunuz azot bağlayan bitkileri ekiyorsunuz mesela o size azot bakterilerinin yuvalanmasını ve toprağa azot vermesini sağlıyor ve ekstra gübre vermek zorunda kalmıyorsunuz ve bir hastalık geldiği zaman monokültürde tarlanın bir ucundan giriyor öbür ucuna kadar yok ederek çıkıyor. Ki doğal tarımın kurucusu Foucault'a bunu yaşamış. Mandalina ağaçlarını ben hiçbir şey ellemeden, yapmadan, budamadan gideceğim demiş. Ama ağaçlar daha öncesinde hep budanmaya alıştıkları için babasının mandalina bahçesini yok edivermiş. Hı -hı. Ama o yok etmenin altından ben ne yaptım da yanlış yaptım sorusuyla birlikte doğruyu bulmuş, doğruya Hı -hı. ulaşabilmiş. Ve e, monokültürde de dediğimiz gibi bir hastalık gelip bir yerde çıkıyor. Ama siz farklı farklı ürünler yaptığınız zaman, destekleyen ürünler yaptığınız zaman... Kaybetmiyorsunuz. Her Aslında şeyinizi bir yerde yok ediyorsunuz. ya da iyileştirmesi de oluyor. Evet. Şimdi tabii yani monokültür kadar çok yıllık bitkilere yönlenmekte. Yani yıllık bitkilerden ziyaret, tarım o yönde yapak ama en çok tabii önemli o ölçek herhalde. Yani Ol bildiğimce ufak ölçek. Şimdi konu gördüğünüz gibi çok kapsamlı. Çok, Biraz belki çok. az önce sorduğunuz şeye dönmek lazım. 1990'larda Maxi'de gel hocam, Türkiye'ye gelip permutlü ilk verdiği yıllardan bu tarafa. Türkiye'de herhalde 200-300 kadar permakültür tasarımcısı yetişti. Permakültür tasarım kursu alan. Bu konuda eğitim anlamında bir permakültüre giriş kursu dediğimiz iki gün kurslar var. Çünkü yaklaşık var. 10 dakikamız <gülüyor> kaldı artık son Ondan bahsetmek lazım. Onda İstanbul Permakültür eğitileri. kolektifi olarak Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü'nün onayıyla dilek ve seda veriyorlar. Ee, bu kursu başka verenler de var. Ütüşüne gelen hocalarımız da var. Ancak Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü kurulduğundan beri enstitünün kurucularından olan ve bizlerinin de üçümüzün hocası Mustafa Fatih Bakır e, tarafından permütü tasarım kursu veriliyor. Şimdi permütü tasarım kursu buradaki aslında en önemli eğitim. İki hafta süren 72 saatlik saat bir müfredat yoğun olarak veriliyor. Part time hafta sonları da geçen sene verildi. Altı hafta sonu boyunca. Bu bir dönüşüm kursu aynı zamanda. Çünkü kapsam o kadar geniş ki burada her şeyi öğrenmek mümkün değil. Olabildiğince bu tasarımcının el kitabını Bill Morrison'un yazdığı özetleyerek bu eğitim veriliyor Avustralya ekolünde biz eğitim aldık Avustralya ekonomide Avustralya ekolü de bilimsel olabilecek herkese olan tekrarlanabilen sonuçlar esas alarak bu eğitim aslında veriyor bu eğitimin alınması çok önemli çünkü gerçekten bilgiden ziyade dönüşün, dönüştürücü bir kurs olması o yüzden de o zaman ayrılarak bu kursun alınması her şeyden önce insanları kendi hayatlarını sürdürmeleri konusunda bir temel yaşanmış oluyor. Sadece İstanbul'da veriyor. mı veriyoruz kursları? Acaba talep olduğunda gidiyor musunuz diğer şehirlere? Biz İstanbul'da kurulduk. İstanbul Permakültür Kolektif olarak Seda Gazi ile birlikte biz çalışmalarımıza başladık. E, Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü'nün merkezi şu anda Marmaris'te ve en son permakültür tasarım sertifikası kursu da Marmaris'te verildi. ...İzmir'de veren arkadaşlarımız oluyor... ...farklı farklı illerde veren arkadaşlarımız oluyor... ...biz İstanbullu olduğumuz için İstanbul'da bu çalışmaları... Hı hı. ...hatta Çanakkale'deki ve Ankara'daki arkadaşlarımızı örnek alarak... ...başladık ilk önce... Ee, ...ve burada sürdürüyoruz... Hı hı. ...ama talep geldiği zaman... ...eğitimci olan arkadaşlarımız farklı illere de tabii ki gidebilirler... Hı. ...her permat kültür tasarımcısı... ...yani bu masada gördüğünüz Zeynep, Murat Bey, ben... ...hepimiz aynı zamanda kurs verebilme yetkisine sahip oluyoruz... 72 saatlik kursun ardından... Hı. Ve bunu siz birer permakültür tasarımcısısınız. Evet. Hem tasarımcıyız hem de eğitmenlik yapabiliyoruz. Artı eğitimci önemli. eğitimine katıldık Murat ile birlikte. Evet. Yani bu 72 saatlik kurs aslında gerçekten birkaç tane altın bir zil takılmasını sağlıyor. Yani kendi kendine yeterli olmak dünya için iyi bir şey yapmak bir tarafa bir meslek sahibi oluyorsunuz. Permakültür eğitimcisi olabilirsiniz. Yani bu iki haftalık kursu almak bunun için yeter. Uluslararası boyutta artı tasarımcı olup profesyonel olarak bu işi yapabilirsiniz. Permakültür kelimesi bilme audisyonu tarafından aslında bir trademark. Ee, telif hakkı var. Telif diyelim. hakkı var. Bütün permakütü tasarım kursu almış öğrencilere hediye edilmiş bir telif hakkı Hı. var. Onu ticari amaçlı kullanabiliyoruz. Ee, bu anlamda Hı. İstanbul'da ve Marmaris'te, Bayındır torba arasındaki gibi dağ bahsediyoruz. Değil Türkiye, Türkiye Permakütü Başkanı Enstitü'nünün merkezi orası. iki kurs veriliyor her sene. Kışın İstanbul'da yazında şeyde, enstitüde. Baş, Beren başka hocalarımız da var. Bu sene kısım Dışarıdan biz gelen bir, bir permakelutur tasarım sertifikası kursunu önümüzdeki ay İnşallah. Steve ile birlikte yapmayı planlıyoruz. Yaklaşık tarih 17-26 Kasım olarak planlıyoruz. Bir aksilik olmazsa Steve Reed Fransa'da yaşıyor şu anda. İngiliz aslında. O gelerek verecek. Mayıs ayında Penny Livingston Stark'la birlikte bir kurs yapmayı planlıyoruz. Ee, biz ile birlikte Türkiye Permakelutur Araştırma Enstitüsü'nün hazırladığı bir kursu yapacağız. 1-2 Kasım tarihlerinde giriş kursunu yapacağız. Onun yanında da bu tasarım sertifikası kursunun içeriğinde var olan minik minik atölyeleri ve minik minik kursları da yapıyoruz. Hı hı. Permakültürle tanışmanın aslında az önce Sayın Onun Murat Onun değindiği tüm o faydaların da önünde ve ötesinde kürenin varoluşuna katkı olduğunu da galiba vurgulamak gerekiyor. Son dakikalar e, dün başladı, bugün devam ediyor. Yarın sona erecek Dünya Organik Kongresi'nde permakültür ele alındı mı, alınmakta mı? Tabii permakültürden de bir sürü katılımcı var. Türkiye'den de, bütün dünyadan da. E, ama işte genel olarak organik adı altında her şey orada konuşuluyor. E, Buday Derneği de orada tabii ki organik konusunda çalışmalarını anlatıyor. E, permakültür aslında her yerde. O anlamda e, yaşamımızın içinde olduğu için orada da tabii ki yeri var. Siz e, permakültür çalışmalarını e kavramını içselleştirirken bunun sizdeki motivasyona nasıl bir katkı sağladığını aktarırken yine off the record'u yayın öncesi aramızda yaptığımız sohbette şu peçetçilerin kapakları ile ilgili görüşünüzü paylaştınız. İlk bakışta bana çok garip geldi o düşünce. Çok hani değişik geldi ama o süreden beri düşünmekteyim. Daha farklı bakıldığında evet konuya nasıl yaklaşmamız gerektiğini belki altını çizecek bir düşünce paylaşır mısınız lütfen? Tabii. Ee, haklısınız birazcık böyle radikal geliyor olabilir. Ee, şöyle bir insanlarda toplumda oluşturulmaya çalışılan bu farkındalığı unutup aslında sizi yanlış yola götüren bazı etkinlikler oluyor. Bunlardan bir tanesi de işte pet şişelerin kapaklarını toplayın. Biz onunla işte e, tekerlekli sandalye alıp ihtiyacı olanlara vereceğiz diyorlar. Bununla iyi bir şey yaptığınızı düşünüyorsunuz ama öbür taraftan daha fazla pet şişe kullanımını destekleyen bir şey ve daha fazla petition satın alıyorsunuz. Eee kişiler... şu an masamızda 3 adet bulunmakta. Aynen öyle. Onu da itiraf edelim. Ve bunun cam <gülüyor> ve bunun cam olanları mümkün cam olanlarını kullanmanız mümkün. Bizim ön konferansta da zaten özellikle cam olanlarını kullandık ve bununla ilgili tabii ki bir maliyet artışı oluyor. Çünkü herkes petition'ın daha ucuz olduğunu düşünerek daha fazla aldığı için cam şey ulaşmanız çok zor. Eee bu tip bu tip şeylerle işte bu tip yanılsamalardan uzaklaşıp farkındalığa ulaşmakta yarar var. Su çünkü suda yağ daha fazla peçetin içindeki aslında peçetin içinde olan kimyasalları içtiğiniz suya aktaran tehlikeli bir şey aslında. Bunu düşündüğümüz zaman yanımıza belki de cam şişe taşımaya başlayacağız veya yanımızda işte metal mataralarımız metal olacak. mataralarımız olacak ha. ve satın almamız gerekmeyecek hem de satın aldığımız tabiri caizse bir zehir bir kimyasalı vücudumuza alıyoruz. Bunu eğer değiştirebilirsek bu bir başlangıç olacak. Ve bununla aslında çorap söküğü gibi gelecek ve ulaştığımız yer permakültür olacak diye düşünüyorum. Ama beraberinde şu bakış açısını da atlamıyorsunuz. Şimdi söylemeyi sanırım unuttunuz. Pet şişesini az tüketelim de tekerlekli sandalye yapımına katkıda bulunmayalım mı? Hayır, onu da unutmayacağız. Pet şişesini az tüketirken... O bilgi yanımızda, aklımızda, cebimizde olarak da yola devam edeceğiz. Evet. Biz yine tekerlekli sandalye yapımına katkıda bulunmaya bir başka şekilde devam edeceğiz. Evet, kesinlikle öyle. Bu şekilde de farkındalığımıza ulaşacağız. Ee, gene organik konferansıyla ilgili olarak bir şey söylemek istiyorum. Biz Cuma günü bir sivil foruma katıldık hı hı. ve dakikalar sonra, yaklaşık 3 dakika sonra arkadaşlarımız buğday Derneği'nden Gizem Altınlens evet. ve Anadolu Meralarından Volkan Büyük Güngör, o orada yazdığımız manifestoyu e, bütün herkese, organik kongresindeki katılımcılara ve herkese açacak 20 STK'nın ve 9 bireysel katılımın imzasıyla birlikte biz bazı sözler verdik. Onun da dinleyicilerimiz takipçisi olursa ve imzacısı olmak isterlerse o manifestoda şu anda açıklanıyor. Nasıl imzacısı oluruz? Buğday Derneği'ne başvuracaklar ve Buğday Derneği ile bunun altında biz de türeti, kent ve kır ilişkisiyle birlikte yazılmış olan bir manifesto ve onun içerisinde türetici olmanın önemini anlatan ve bize düşen birey olarak bize düşen yükümlülükleri söyleyen bir manifesto. Buğday Derneği de www.buğday.org. Buğday Derneği demişken az önce adını da zikrettik. Ee, rahmetli analım ama hiç unutmadığımız bir isim. Viktor Ananias aslında hı. bu konuda sadece Türkiye'de değil dünyada çok önemli yere sahip bir isim. Ee, bu açıdan da bizim gururumuz olmaya devam ediyor. Rahmetli de analım sevgili Viktor. Bu konferans sadece onun anısına şu anda İstanbul'da yapılıyor. Ne mutlu ne mutlu. Çok teşekkür ediyorum. Katılımınız, bu çok değerli katkınızı bizimle paylaştığınız için, katkı sağladığınız için İstanbul Permakültür Kolektifi kurucu ortağı, kimya mühendisi, permakültür tasarımcısı Sayın Dilek Alçın Demirağ, teşekkür, teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Permakültür Kolektifi eğitimci ve danışmanı, elektrik yüksek mühendisi Doktor Sayın Murat Onuk, teşekkür ediyorum katkınız için, durumunuz için. Sağ olun. Dünya Organik Kongresi Türkiye temsilcisi, Buğday Derneği gönüllüsü Hala hazırda Almanya Uzay Araştırmaları Merkezi'nde de çalışıyor. Çevre ve Enerji Yüksek Mühendisi Sayın Zeynep İlhan çok teşekkür ediyorum. Katkınız için, varlığınız için. teşekkür ederiz. Ve bizler Zehra Karabel, Ebru Baldezgahçı, Saadet Baykal en büyük teşekkür. Siz sevgili dinleyicimize bizimle olduğunuz için haftaya yine sözü söz üstüne eklemek üzere. Esenlikle. Söz Söz Üstüne